tehlikesi konusunu işlemeye çalışacağız. Tekfir konusunu, tekfirin e, engelleri, şartları, tekfirden sakınmak gibi konuları eee inşallah sonlandırdık, bitirdik geçen hafta. Bu hafta yeni konumuz bidat ve tehlikesi. Her hafta derse başlarken okumuş olduğumuz bir eee hadis hutbeyi hâce dediğimiz bir e, işte ayetlerden, hadisten oluşan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesi var. O hutbenin sonunda diyoruz ki فَاِنَّ أَصْتَقَ الْحَد۪يْفِ kitâbullah <gülüyor> Sözlerinin en güzel Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. وَخَيْرَ Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Hidayetin de en güzel en güzel hidayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş olduğu hidayettir. Ondan sonra فَاِنَّ كُلَّ eee «Ve hayrel heddi heddi Muhammed sallallahu aleyhi ve şerrel umuri muhtefatuhâ». Diyoruz ki, «Isslerin de en kötüsü, yapılan işlerin en kötüsü, sonradan çıkan işlerdir. Sonradan çıkan, sonradan türeyen işlerdir. Ve devamlı diyor ki, «Her sonradan çıkan iş bidattır ve her bidatta dalalettedir, her dalalette ateştedir». Onun için bugün inşallah bidat konusunu işleyeceğiz. En güzel bir şekilde dinleyelim. Ee, bidat konusu gerçekten e, toplumumuzun damarlarına kadar işlemiş bir konu. E, farkında olmayacak şekilde ameller hayatımıza girmiş, inancımıza, itikadımıza girmiş. Bunlardan e, bir müminin arınması gerekir ki Allah azze ve celle kendisinin amelini ve tevbesini kabul etsin. Bidat'ın ilk önce e, sözlük manasını kelime manası olarak e, öğrenelim. Bidat Daha önce benzeri görülmedik bir şey ortaya çıkarmaktır. Daha önce benzeri olmayan, herhangi bir misli olmayan bir şey ortaya çıkartmaktır. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle'nin sıfatı vardır ki bedi' sıfatı. Diyor ki Rabbimiz bedi'ü senavati vel ard. O yerleri ve gökleri yoktan var edendir. Eşsiz yaratandır. Örneği olmadan, benzeri olmadan yaratandır. Allah Azze ve Celle'nin yaratma sıfası yoktan var etme sıfatı benzeri olmayan örneği olmayan yani kıyaslayacak birçok yani şu diyelim ki şöyle bir elimizde örnek var biz bunun ailesini yaparsak bunun zaten aslı var burada. Bidat kelimesinin kelime manası bu değil. Aslı olmayan örneği olmayan kıyaslanabilecek herhangi bir şey olmayan sonradan çıkartılmış bir şeye ne diyoruz? Bidat diyoruz. E, dindeki manası şeriattaki manası ise Dinde sonradan ortaya çıkartılan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir şekilde uygulamadığı ve herhangi bir şekilde de dinde delili olmayan asıl manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleriyle alakalı herhangi bir delil bulunmayan itikat ve ibadetlere bidat denir. Hem itikat hem ibadetlere bidat denir. Bir şeyin bidat olabilmesi için ya Allah'a yakınlaşmak maksadıyla ibadet olması lazım ya da bir itikad olması lazım. Onun haricindeki şeyler bidat değildir. Yani ne demek? İbadet olmayan, din, dinle alakası olmayan şeyler bidat değildir. Bidatçılarla bu meseleyi konuştuğumuz zaman diyor ki o zaman araba da bidat, uçak da bidat, şu da bidat, bu da bidat. Böyle hani kendisini su üstüne çıkartmak için bizim buradaki söylediğimizde ibadet ve itikatlar Yoksa teknoloji devamlı ilerliyor. Yani her gün üzerine başka bir şey katıyor. Görmediğimiz, duymadığımız şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar da bunlardan istifade ediyor. Bunlar bidat dersek bu ahmaklıktır. Onun için bidat olabilmesi için bir şeyin itikat veyahut ibadet olması lazım. Yani Allah Azze ve Celle'ye sunulan bir amel olması gerekir. Bunun için Allah Azze ve Celle bu ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kısıtlamış. Demiş ki ben sizin ibadet ve itikadınızı ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve inandığı şekilde kabul ederim. Öyle olursanız kabul ederim diye bize bir örnek göndermiş, bize bir kalıp göndermiş. Bu kalıba bu kalıbın bize getirmiş olduğu bütün şeyler ibadet ve itikat doğrudur. Ama o kalıptan sonra ortaya çıkmış bütün ibadet ve itikatlarsa bidattır. Dindeki tarifi de budur. Bidatın hem e, bireyler hem de toplum üzerinde çok büyük zararları, çok büyük tehlikesi vardır. Yani eee bidat yani sonradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dine Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi, yapmış olduğu gibi ya yani sahabenin yaptığı niyetiyle dine sokulan her ibadete bidat diyoruz. Bu ibadetin devamı, devam ettirilmesi, bu ibadetin yapılması, bu inancın e, gündeme gelmesi, böyle bir itikala sahip olma hem kişiler bireysel olarak hem de toplum açısından çok büyük tehlikelere yol açmaktadır. Kişinin hem dünyadaki gidişatını hem de ahirette amellerinin karşılığını bulamamasına sebep olacak bir ameldir bidat. Allahu Teala bidat olan amellerin değil karşılığını vermek akabinde o kişiye ceza o kişiyi cezalandıracaktır. Evet, bidatın bazı tehlikeleri vardır. Yani o tehlikelere örnek verecek olursak birincisi bidatlar küfrün elçisi ve habercisidir. Allah muhafaza. Kişi bidat hayatındaki tüm amelleri bidat ise bidat amellerle oluşmuşsa Allah muhafaza o bidat ameller kişiye küfrü ...getirecektir veya kişiye şirki getirecektir. Veya kişi küfre veya şirke düşürecektir. için Çünkü bu amelleri ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış ne de Allah azze ve celle emretmiştir. İkincisi bidat yüce Allah hakkında bilgisizce söz söylemektir. Bidat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı Allah azze ve celle dinini Resulü ile ortaya koydu dinin şekilini, şemalini Resulüyle ortaya koydu sallallahu aleyhi ve sellemle. Dinin sınırlarına aleyhissalatü vesselamla çizdi. Peygamber sallallahu aleyhi yapmadığı bir şeyi dinmiş gibi yapmak ne demek? O zaman Allah adına dine bir şey sokmaktır. O zaman ne olmuş olur? Bidat yapan kişi Allah muhafaza bilgisizce Allah adına bir şey söylemiş olur. Yine bidatlar yüce Allah'ın izin vermediği şeyleri dindenmiş gibi şeriat yapmaktır. Allah azze ve celalinin izin vermediği şeyleri dindenmiş gibi şeriat yapmaktır. Şeriatı Allah azze ve celal Resulü ile belirlemiştir. Kim bunun dışına çıkarsa bidat yapmış olur. Bidatlar şimdi ileride gelecek. Bidatların bazı küfürdür, bazı şittir, bazı fasıklıktır, masiyettir. Yani her bidat sadece işte eee fasıklıktır. İnsanı küfre götürmez diye bir şey yok. Küfür olan, şirk olan bidatlarda vardır. Bidatçılar sünnetten, sünnet ehlinden ve sünnete göre amel edenlerden uzak dururlar ve kaçarlar. Çünkü yapmış olduğu amellerin aslının sünnet ehli ne yapacak bu amel sünnette var mı yok mu diye sorgulayacak. Bidatçı ise kendisine hoş gelen o bidat amellerini savunmaya kalkacak. Onun için sünnetten ve sünnet ehlinden kaçarlar. Yani sünnet deyen kasıt nedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir işi yaptıysa biz onu yaparız, yapmadıysa yapmayız. Bu ehle biz ehli sünnet diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatına tam manası da takip eden. Yani şeyh efendilerin veyahut diğer e, işte e, müritlerin hayatlarına hiçbir şekilde aldırış etmeyip tek önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan kişiler sünnet ehli, ehli, sünnet. Bidatçılar ise diyor sünnet ehlinden ve sünnetten kaçarlar. Bidatçıların amelleri geri çevrilecektir, reddedilecektir bidatçıların yapmış olduğu tüm ameller reddedilecektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Aşa radıyallahu anh'tan rivayet men ahdete fî emrina hâze kim bizim bu emrimizde bir şey ihdas ederse yani ortaya ortaya bir şey çıkartırsa kendi kafasından emrimizden kasıt dinimizde sünnetimizde hem din kelimesi hem sünnet kelimesi tefsir edilmiş kim bizim sünnetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü dinimizde benim getirmiş olduğum dinde benim söylemediğim bir şey kendi kafasından ortaya çıkartırsa, ma dinde olmayan bir şeyse o da, koymuş olduğu şey, söylemiş olduğu şey veya yapmış olduğu ibadet, ve reddün, o, o kişiden reddedilecektir, kabul edilmeyecektir. Velev ki sabahlara kadar namaz kılsa, velev ki bin rekat namaz kılsa, on bin sefer felence sureye okusa, felence zikir yapsa, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı bir şeyse, o reddedilecektir. Yani kişinin Ee, belki o bidatta çok büyük fedakarlı olabilir. Uykusunu terk etmiştir. Aç kalmıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadıysa kendisine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Suratına vurulacak, reddedilecek bir ameldir. Buhari-i Müslüm hadisi okumuş olduğumuz hadis. Evet bidatçının sonu kötüdür. Bu genel bir şekilde bilmesi gereken bir şey. Bidatçı bidatların içerisinde dalar dalar dalar ta ki Allah muhafaza Yani onun sonu kötü bir son bile bitmiş olur. Allah bizleri korusun. Aman. Diğer bir hususta çoğunlukla bidatçı, bidatçının tevbesi kabul edilmez. Yani neden dolayı tevbesi kabul edilmez? Şimdi biz biliyoruz ki tevbenin kabulünün şartlarından en önemlisi... ...kişinin yapmış olduğu o kötü fiilden dolayı pişmanlık duyup o fiili terk etmesidir. Misal olarak söylüyorum. Kişi içki içiyorsa, içkiden Allah azze ve celle'ye tevbe edecekse ilk önce içki şişesini kıracak, atacak... İçkiyi hayatından kovacak ondan sonra Allah Azze ve Celle onun tevbesini kabul edecek. Yapmış olduğu kötülükten uzak durursa Allah Azze ve Celle tevbesini kabul edecek. Tevbenin en önemli şartlarından birisi. E bidatçı bidatlara devam ederek istediği kadar tevbe O kötülük hala bidat hala hayatında olduğu için bidatçının tevbesi kabul edilmez ki. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabara, tabaraninin rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle diyor. Şüphesiz Yüce Allah bidatinden vazgeçinceye kadar her bidat sahibinin tevbe etmesini engellemiştir. Bakın, şüphesiz Yüce Allah bidatından vazgeçinceye kadar her bidat sahibinin tevbe etmesini engellemiştir. Çünkü bidat kötü bir şey. Tevbe içinde kötüyü terk etmek gerekir. Bidatlar üzerine devam eden kişinin de Allah muhafaza tevbesi geri çevrilmiş, kabul edilmemiş olur. Evet bidatçıda dini bir kavrayış kesinlikle yoktur. Çünkü bidatçı o yapmış olduğu bidatını dini asıllarından değil de başka mercilerden almıştır. Onun için kendisinin dini herhangi bir kavrayışı değil tamamıyla onun kavrayışları ters düz olmuştur. Yani kafasında karmaşık bir din anlayışı vardır. Çünkü şüpheleri sebebiyle onunla... E, Onlara işler içinden çıkılmaz bir hal hal alır. Ne demek? Yani onlar o kadar şüpheler içerisindedirler ki artık içerisinden, içinden çıkamayacak, meseleyi böyle açıklayacak bir durumdan uzaklaşmışlardır. diye Çünkü her şey onlara göre şüphelidir. <gülüyor> her şeye şüpheyle bakarlar. Dinin asıllarına kesinlikle itimat etmezler. Bidatı sünnet, sünneti de bidat olarak görürler. Bugün öyle şimdi. Bir amele sünnet diyorsun diyor ki o bidattır. Bidat dediğin ameleysa onlar sünnet gözüyle bakıyor bidat dediğin amele ise onlar misal olarak söylüyorum. İşte diyoruz, diyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalları uzatmıştır, salmıştır. İşte e, sakallarından hiç almamıştır. Öbür de oradan çıkıp diyor ki işte falanca miktardan fazlası bidattır. Bak bidat sünnete karışmış. Sünnet bidat olmuş. Bidat, sünnet de, bidat da sünnet olmuş. Bunun gibi yüzlerce misal var. Bunun gibi yüzlerce misal var. Bu neden dolayı çünkü o kişinin e, o ameli o ameli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil başka bir efendiden aldı o ameli. Başka bir şeyh efendiden gördü onu aldı. Ondan dolayı da senin yapmış olduğun sünnette de bidat demek mecburiyetinde. Yine bidatçı sünnete muhalefeti sebebiyle devamlı fitne ve fesat içerisinde kalır. Fitneler kendisinden uzak durmaz. Fit, bidatı sebebiyle devamlı fitnelerle uğraşır ki Yani başına devamlı fitne gelecektir. Allah Azze Celle diyor ki ayetinde Nur Suresi 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an اَمْرِهِ Böylece onun emrine aykırı davrananlar, muhalefet edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Celle'nin getirmiş olduğu bu dine aykırı davrananlar, muhalefet edenlere kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. Yani kim Allah'ın dinine Resulullah sallallahu aleyhi getirmiş olduğu o şeriata muhalefet ediyorsa, bidatlar ortaya koyarsa o kişi ya fitne, o kişiye ya fitne varacak ya da o Allah'ın azabı kendisine ne yapacak? Ulaşacak. Kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. kendini sakınsınlar. Nasıl sakınacaklar ya bidatlarını terk edecekler? Dine muhalefeti terk ederek böyle bir azabı veya fitneyi koruyacaklar, kendilerini koruyacaklar ya da Allah muhafaza fitnenin ve azabın içerisinde kalacaklar. Evet, şüphesiz bidatçı bir kimse kendisini şeriatın sözde eksikliklerini tamamlamak konumuna getirir. Bakın çok önemli. Bidatçı olan bir kişi, bidatçı olan bir kişi sözde kendisi şeriat eksik olarak gelmiş, ben şeriatı tamamlıyorum düşüncesine hakimdir. Yani biz biliyoruz ki Allah Azze şeriatını tamamladı. Şeriatı tamamlamak için bir Rasul gönderdi. Rasul şeriatın sınırlarını, çizgilerini çizdi ve şeriatı tamamladı. Bidatçı ise bu fikriyle sanki eksik olan şeriatın, eksik olan ibadetlerin tekrar işte ziyadesiyle dinin tamamlanacağı manasında bir inanca sahip olmuştur ki bununla alakalı Yüce Allah ise kendi dinini kemale erdirmiş kulları üzerindeki nimetini tamamlamış bulunmaktadır. Diyor ki Allah Azze ve Celle اَلْ يَوْمَ ve لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben bugün size dininizi tamamladım, kemale erdirdim dininizi ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizler için İslam'dan razı oldum. Şimdi din tamamlanmış, şeriat tamamlanmış, nimet tamamlanmış. Bidat işleyen kişi ise dinde olmayan amelleri dindenmiş gibi göstererek sanki din eksik o amellerle dini tamamlıyor manasına gelmiş olur. Onun için Allah muhafaza bidatçı sanki burada şeriata müdahale ediyormuş gibi, Allah Allahuze ve celle'nin dinine eksik görüyormuş gibi bir takım bir tavır takınmış olur. Bidatçı bir kimse hem kendi günahını hem de Kendisine uyan başka insanların günah ve vebalini yüklenecektir. Bidatçı olan kimse bidatı ortaya çıkartmış olan kimse hem kendi günah ve vebalini hem de kendisine uyan, kendisine tabi olan diğer bidatçıların günah ve seva şey veballerini yüklenecektir. Çünkü niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bir hasene ortaya koyarsa yapana e, o, o haseneyi de başkaları tarafından yapılırsa her yapılanın sevabı o hasene ilk koyan kişiye e, kadar ulaşır. Onların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Aynı şekilde kötülükte de böyle, bidatta da böyle. Kim bir bidat ortaya koydu, bu da dindendir diye insanlara yutturduysa, insanlar da o bidatları yapıyorsa, ne kadar insan yapıyorsa, hem yapanlara hem de bütün yapanların günahı o bidatı ilk ortaya koyana yazılacaktır. Allah muhafaza. Yani binlerce kişi, milyonlarca kişi bugün, bidatlarla, efendilerin, şeyhlerin bidatlarıyla piyasada dolanmakta. Allah muhafaza, Rabbim bizleri korusun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bununla alakalı, her kim bir dalalete çağıracak olursa, o kimseye hem o dalaletin yükü hem de ona uyanların yükü onlardan hiçbirisinin günah yükünden bir şey eksiltilmeksizin yükletilir. Yani diğerlerinin de üzerinden hiçbir şey eksilmeksizin hepsi O ilk olarak onları dalalete çağıran kişiye yüklenir. Yine bidatları sebebiyle bidatçiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzunun suyundan içmekten mahrum olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz biliyoruz ki kendi Resulullah'a ait bir hav kevser havzı var. Allah azze ve Resulüne bir kevser havzı verdi. Bütün müminler o kevser havzından içecekler ancak bidatçılar, Resul'e amelde ve itikatta muhalefet edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi dinde varmış gibi yapan kişiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzından içemeyecekler. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Evet, اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِي Ben diyor sizden önce havuzun havuzumun başına getirileceğim. İlk havuzun başına gelecek ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizden önce Kevser havuzunun başına getirileceğim. Femen vareduhu şerib minhu kim havuzun başına gelirse oradan diyor şu o havuzun suyundan içecektir. Kim havuzun başına gelirse havuzdaki o sudan içecek. Vemen şeride minhu lem yabba'lehu ebeden. Kim de o havuzdan bir bardak içerse, bir kase içerse, kesinlikle ondan sonra asla susamayacaktır. Kıyamet günü, o dehşet günde, insanların suya ihtiyacı olmuş olduğu o günde, susuzluktan kavrulmuş olan o günde, kim o havuz şey kevser havzından bir bardak içerse, bundan sonra asla diyor susamayacak. Ondan sonra... <gülüyor> لَيَرِدُ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ Sonra diyor ki, bir takım insanlar gelir. Ben o insanları tanırım, onlar da beni tanırlar. Bir takım insanlar gelir, ben o insanları tanırım. Bu ne demek? Yani onlar benim ümmetim, benim ümmetim olduklarını tanırım. Ve onlar da benim kendilerinin peygamberi olduğunu tanırlar. Onlar da benim, onların peygamberi olduğunu tanırlar. Sonra diyor <gülüyor> Allah Azze ve Celle onları farklı bir tarafa doğru yönlendirir. Havzun başına gelirlerken Allah Azze ve Celle onları alır farklı bir tarafa doğru yönlendirir. Resulullah s.a.v. der ki ya Rabbi onlar bendendir. Onlar benim ümmetimdir. Allah Azze ve Celle melekleri vasıtası da der ki inneke la tedri ma beddelu ba'dek ey Muhammed sen bilmezsin ki onlar senden sonra neler yaptılar. Bir rivayette ondan sonra sen bilmezsin ki onlar senden sonra neleri değiştirdiler? Senin dinini değiştirdiler. Senin sünnetini değiştirdiler. Senin sünnetini değiştirdiler. Suhkan <gülüyor> suhkan <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden uzak dursun. Benden uzak dursun benim sünnetimi değiştiren. Benim dinimi getirmiş olduğum şeriatımı değiştiren, sünnetimi değiştiren benden uzak dursun, benden uzak dursun diyecek. Yani bu önemli bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeriata muhalefet edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu ibadetler yetmiyormuş gibi dinde başka ibadetler koyanlar ve yapmış olduğu ibadetlerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ibadetler olduğunu iddia edenler hiçbirisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kevese razlından içemeyecek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Onlar benden uzak dursun. İlk önce ne dedi? Onlar benim Onlar benim ümmetim ya Rabbi. Onları kucaklamaya çalıştı. Allahu Teala dedi ki: "Sen bilmezsin ki onlar senden sonra senin sünnetini değiştirdi." Ondan sen, onlar senden sonra senin getirdiği şeriatı değiştirdi. Dini değiştirdi. Onlar diyor benden uzak olsun, onlar benden uzak dursun. Evet, bidat ümmetin söz birliğini dağıtır. Bir arada oluşunu parçalar, saflarını böler. Gerçekten öyle. Bugün ümmet param parça hale gelmiş niçin bidatçılardan dolayı şu iş dinde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmamıştır dediğimiz zaman insanlara biz insanların en kötüsü oluyoruz herkes tarafından dışlanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ameli yapmamıştır. Bu amel dinde yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ibadetler bize her türlü yetecektir diye insanların karşına çıktığımız zaman diyor ki biz ne yapıyoruz ki biz güzel bir şey yapıyoruz. Sabahlara kadar namaz kılıyoruz. Kandil geceleri ziyaretler yapıyoruz. Şu ibadeti şu zikri yapıyoruz deyip Bizden uzak dururlar, bizi işte farklı isimlerle isimlendirirler. Bölük, pörçük olmamızın tek sebebi, insanların bidatleri dindenmiş gibi kabul etmeleridir. İnsanlar hep birbirleriyle ihtilaf etmelerinin tek sebebi, bidat olan şeyleri dindenmiş gibi kabul etmek. Dinin aslında olmayan şeyleri dindenmiş gibi kabul etmekten dolayı bu hale gelmişiz. Böyle bir durum, böyle bir durumu ise Yüzey Allah Azze ve Celle şöyle bildiriyor ayetinde. Innelleziene ferreku dinehum ve kænu shiaen leste minhum fí şey. Innemæ emruhum fide Allahi thumme yenebbiuhum bima kænu yefa'lun. Gerçek şu ki dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. Sonra Allah Azzele Celle onların o ayrılıklarını işlemekte olduğu amellerden dolayı dinde fitne çıkartmış olduklarından dolayı Allah Azze ve Celle onların hepsine teker teker amellerinin hakikatını gerçeğini bildirecektir. Evet. Bunların hani sayısı biraz daha artırılabilir. Farklı belki örnekler çıkartılabilir ama sözün özü bidat kişiye hem dünyada hem de ahirette zarar sağlayacak tehlikeli bir şeydir dünyadayken Müslümanların bir araya gelmesini engelleyecek ahirette ise ahirette ise dünyadaki yapmış olduğu amellerin karşılığını bulamayacaktır kişi. Yaptığı amellerle cenneti beklerken Allah muhafaza Allah muhafaza kulle bidatin dalale hel bidat dalalettir ve kulle dalaletin finnar her dalalette ateştedir. Sözünden dolayı Allah muhafaza bidatçilerde ateşe gidecektir. Peki bu bidatın ve bidat ehlinin, bidat ehlinden olmanın sebepleri nedir? Yani niçin insan din dost doğruyken, kitap ve sünnet varken bidata düşer, bidatçı olur? Bunların sebepleri nedir? Başta sebepleri var. Birincisi, kitap ve sünneti ve selefi salihinin yöntemini bilmemek veyahut inat ile kabul etmemektir. Kitabı, sünneti dinin astırından saymamak, kitabı ve sünneti dinin tek temel kaides olarak kabul etmeyip ve kitabı ve sünneti bize ulaştıran selefi salihinin yöntemini bilmemek veya bilse de kabul etmemektir. Bu birinci sebebi. Başımıza ne geldiyse, kitabı ve sünneti terk ettiğimizden dolayı geldi. Bu ayrılıkların hepsi kitap ve sünnete bağımlı olmadığımızdan dolayı. Nice Müslümanlar var ki belki 30-40 seneden beri veya 50 seneden beri Müslüman olduğunu söyleyen nice insanlar var ki daha Baştan sonra bir sefer Allah'ın kendisine göndermiş olduğu kitabı kendi anlayacağı dilden okumamıştır. Milyonlarca insan bu şekildedir bakın milyonlarca insan Allah Azze kendisine göndermiş olduğu şu kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine göndermiş olduğu o sünneti hepsini okuması müstehildir bir insanın. En azından kendi hayatına yön verecek birkaç bin hadisi kişinin okuması gerekir. Günde pis hadis okusan övrün boyunca binlerce hadis okumuş olursun. Haftada bir hadis oksan ömrün boyunca binlerce hadis okumuş olursun. Ama ne yazık ki milyonlarca Müslüman daha Kur'an'ın, Kur'an'ın baştan sonra kendi anlayacağı dilden ne yazık ki bir sefer dahi okumamıştır. Yasin'in tebarekenin ammenin yaprakları tamamen eskimiş, kıvrışmış, yırtılmış ama Kur'an'ın diğer yaprakları hiç açılmamıştır bile. Hatta onu da geçiyorum, onu da geçiyorum. Yasin'in dahi manasını okumamışlardır. Tebarekenin manasını okumamışlardır. Tebarekede Allah Azze ve Celle kendilerine ne buyuruyor, ne emrediyor, nasıl bir din ortaya koymuş Allah Azze ve Celle bu sorularda bunları dahi okumamışlardır. Onun için de bidatlarına sımsıkı sarılmışlardır. Bidatlar onlar için dindir. Kesinlikle terk edemezler. İkincisi, hevaya uymaktır. Onların hevasına hoş gelir bu tip ibadeler. Yani onlar Allah'ın rızasını, cihat meydanlarında sıkıntı şiddet altında değil yumuşacık yataklarda ellerindeki tesbihlerle ararlar. Hava insanın havasına hoş gelir. Te yumuşacık yataklarda, sıcak evlerde tesbih çekerek cennet kazanmak kolaydır. Ama işte Çeçenistan'ın o buz gibi karın üstündeki dağlarda, dağlarında buz gibi havasında cihat etmek nefse ağır gelir veya o diğer cihat meydanlarında Allah'ın rızasını kazanmak nefse ağır geleceğinden dolayı bizler veya bu düşüncedeki olan insanlar bidatçıdır. Onlar doğru yoldadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde tesbihle sıcak yatağında yumuşacık döşeğinde bu dini getirmiştir diye inanırlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde yatardı. Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki suratında hasırın çıkardı. Vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki gücü veya emretse belki altına en kaliteli yataklar döşekler serilecekti ama din bu değildi yani din bu olmadığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasıra ya hasırda yatmaya devam etti. Ne yazık ki bugün bidatçı insanlar dini farklı şekilde anlamışlar. Zaten şu anki zilletimizin tek sebebi de zilletimizin tek sebebi de böyle bir dine sahip çıkılması. İzzetimizi kaybetmemizin tek sebebi de böyle bir dine sahip çıkılması. Hevaya uymak bidatların sebebinin ikincisidir. Hevaya uymak. Hoş gelene uymak Sıkıntıya musibetlerinden birincisi. İkin, üçüncüsü ise şüpheli konulara sımsıkı sarılmak. Yani ayın 14'ü gibi belli olan şeriat ahkamını bırakıp şüpheli hususlarda devamlı uğraşmak insanları bidata götürür. İhtilaflı olan, şüpheli olan mevzularla devamlı uğraşmak, onlara sımsıkı sarılmak Allah muhafaza insanı bidat işlemeye götürür. Dördüncü ve en büyük sıkıntıları mücerred akla güvenmek. Yani sadece akıl ile bu işi çözmeye çalışmak. Kimileri sadece aklını kullanarak dine bidat sokmuşlar, dinin nasıllarını inkar etmişler. Kimileri de akıllarını hiç kullanmayarak, akıllarını başka hoca ve efendilere kiralayarak dine bidat bidatlar sokmuşlar. Matbub olan ise, gerekli olan ise nakil ve akıldır. Hem nakil hem akıldır. Yani hem vahiy hem akıldır. Aklı bizler vahyin önüne geçiremeyiz. Bakın akıllı, aklın dinde bir e, yönü vardır. Kesinlikle kimse aklı inkar edemez. Ama aklın bir yeri vardır. Vahiy daha önde gelir. Yani nakil daha önde gelir. Kitap ve sünnet daha önde gelir. Kitabın ve sünnetin koymuş olduğu delillere biz aklımızı kesinlikle kıyaslayamayız. Ayetlerin ve hadislerin bize emretmiş olduğu konularda bu bizim mantığımıza uymuyor. Bu bizim kesinlikle aklımıza uymuyor. İnsan aklına bu aykırıdır deyip atarsak yine bir bidatçı olmuş oluruz. Kimisi aklını kullanarak bidatçı oldu. Kimisi ise aklını başkasına satarak bidatçı oldu. Bugün hadis inkarcıları bugün hadis inkarcısı olan o bidatçılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini kendi o eksik olan, nafız olan akıllarına sunarak ne yaptılar? Milyonlarca, binlerce hadisi inkar ettiler. Onlar da bidatçı. Diğer kısımdaki bidatçılarsa akıllarını efendilerine hocalarına vererek dediler ki bizim aklımız yok. Biz bu aklımızı çalıştıramıyoruz. Al şerifim sen benim aklımı çalıştır deyip kendi aklını verdi kiraya veya sattı şerifine ondan sonra bidat onun için din olmuş oldu. Onun için en önemli şey sadece mücerred olarak akla güvenmek, akla dayanmakta da bidatın en büyük sebeplerinden birisi. Bizim için vahiy ön plandadır, kitap ve sünnet ön plandadır ondan sonra akıl gelir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu akıl nimetimizle meseleleri kıyaslamaya çalışırız. Ama kitabın ve sünnetin olduğu yerde kesinlikle aklımızın, mantığımızın e, uyduğunu kesinlikle almayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadis söyledi. Bakıyoruz ya mantığımıza uymuyor. Böyle bir şey olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den bir gecede nasıl gidecek? Kudüs'e oradan Allah'a azze ve celle'ye doğru yükselecek. Bir gecede böyle bir şey olabilir mi? İnsan aklı almaz bunu değil? Al inkar etti İsa aleyhisselam göklere çıkmış çok sonra tekrardan kıyamet alameti belli bir müddet sonra inecek. Böyle bir şey insan aklı almaz. inkar ettik. Aklımıza sunamayız biz buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söylemiş. Allah azze Celle, Resulünün bunları aktarmasını emretmiş. Bildirmiş. Böyle takdir etmiş. Biz bunlara aklımızı uydur Aklımıza bunları kesinlikle sunamayız. Birçok meseleyi bu şekilde inkar edenler var Müslümanlar. Birçok meseleyi bu şekilde inkar edenler var. Mehdi olayı, İsa olayı, kabir azabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Miraç olayı, cinlerin, insanlar üzerindeki etkisi yani aklınıza gelecek birçok meseleyi cahil olan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini inkar etmişler. Böyle bir hadisi bizim inandığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olamaz. O zaman senin inandığın Muhammedle bizim inandığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasında fark var. Bizim inandığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisleri söylemiş ve biz bu hadislerin sayı olduğunu inanıyoruz. O, o da oradan diyor ki benim inandığım peygamber böyle bir hadis söylemiş olamaz. Allah muhafaza. Evet. Beşincisi ise kişiyi söylediklerine ve ortaya koyduğu bidata taassupla sarılmaya götüren sapıklık önderi şeyh ve liderleri taklit ederek kitap ve sünnetten şerî delilleri reddedecek konuma gelmek. Şimdi insanın hayatında bu liderler, bu şeyh efendilerin öyle bir konumu olmuş ki kitap ve sünnet hiçbir şekilde onların hayatında bir delil değil. Tek delilleri sözde sözde Allah dostu olan o şeyh efendiler ve liderler. Tabii böyle olduğu zaman da kitap da bir tarafta, sünnet de bir tarafta. Soruyorsun, diyorsun ki kitap ve sünnet mi şeyhin mi? Diyor ki şeyhin. Diyor, çünkü diyor benim şeyhim kitap ve sünnetten vazgeçmez. Kitap ve sünnete muhalif bir şey söylemez. Ya de ki al, kitap ve sünnet Allah ve Resulü de Allah ve Resulü de Şeyh'in uymuşsa Allah ve Resulü'ne uyduğunu alırsın. Uymamışsa hiç kusura bakmasın atarsın. Ama öyle değil. Diyor ki şeyhım. ilk önce şeyhım. İlk önce liderim. İlk önce benim için önemli olan bunlar sonra diyerek gelirdi. Bu şekilde bir data düşmüşler. Allah bizleri korusun. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Evet. Tamam bu beş şey, bu saymış olduğumuz beş ana madde bidata e, vesile olan sebeplerin en başlıca unsurları. Kitap ve sünnet ve selefin anlayışını kabul etmemek. Kitap ve terk etmek. İkincisi hevaya ve hevese uymak. Üçüncüsü şüpheli olan şeylere sımsıkı sarılmak. Dördüncüsü aklı naklin önüne geçirmek. Mücerred olarak akla güvenmek. Beşincisi ise e, dinde delil olmayan Şehf Efendi ve liderleri Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün getirmiş olduğu o delillerin önüne geçirmek. Tabiri caizse akıllarını onlara kiralamak. Allah muhafaza günümüzdeki bidatların en ana başlıca sebepleri bunlardan oluşmakta. Bidatın hükmü ve kısımları var. Birincisi bidat, bidat ittifakla haram kılınmış bir şeydir. İttifakla haram kılınmıştır. Yani dinde olmayan bir şeyin dinde gösterilmesi, Resulullah s.a.v'in yapmadığı bir şeyin dinde gösterilmesi ittifakla haramdır. İttifakla haramdır. Bununla alakalı birkaç tane hadis söyleyebiliriz. Birinci hadis, Resulullah diyor ki, İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace ve daha birçok hadis imamlarının rivayet etmiş olduğu bir hadis. Hadisin ben son tarafını bizimle alakalı kısmını okuyacağım. Birazcık uzun bir hadis diyor ki: "Ve iyyakum ve muhtesatü'l-umur. Amanha sizi sonradan çıkan işlerden sakındıralım. ha sizi sonradan çıkan, ihtisas olan işlerden yani benim yapmadığım işlerden o işleri yapmanızdan sizleri sakındırıyorum. Fe inne kulla muhtesetin bid'a. Çünkü diyor her sonradan ortaya çıkmış olan iş bidattır ve inne kulla bid'atin dalalet ve her bidatte dalalettir." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih olan bir hadisi bu. O zaman anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı neyi etmiştir? Bu dinde haramdır. Bu dinde haramdır. Harama bulaşan Allah muhafaza akabinde ya küfrü ya da şirke düşebilir, şirki getirebilir. İkinci hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride okumuş olduğumuz hadis مَنْ اَحْدَتَ ف۪ي اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ ف۪يهِ فَهُوَرَتْدُونَ Kim? Bizim bu işimizde yani dinimizde veya sünnetimizde Onda olmayan bir şeyi ortaya çıkartırsa o ondan reddedilecektir, kabul edilmeyecektir. Bu iki hadis, bu iki hadis bidatların haram olduğunu, haram kılındığını, reddolunacağını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hiçbir bidat amelin kabul edilmeyeceğini, her bidat amelin de dalalette olduğunu açıkla açıkça ortaya koymuştur. Dalalet cennette olabilir mi? Olamaz. Onun için bazı rivayetlerde Ve kullu dalaletin finnar ibaresi var. Çok az. Yani e, genel manada tüm rivayetlerde dalalette kesmiş. Yani her bidat dalalettir deyip devamı yok. Ama bazı rivayetlerde her dalalet de ateştedir diye rivayet var. Ama bu da vakıaya ters bir şeydir. Çünkü dalalet nedir? Ateştedir. Dalal sapıklık kötü bir şeydir. Kötü bir şeyin yeri de ateştir. Onun için kişi o dalaleti terk edinceye kadar Allah muhafaza. Durumuz tehlikededir. Bu iki hadis açık bir şekilde bidatın haram olduğunu, haram kılındığını ve reddedilen bir şey olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Yani bidatın hükmü nedir? Dinde haramdır. Yasaktır, yasaklanmıştır. İbadet ve itikat konularında her türlü bidat dinde haram kılınmıştır. Bir de bidatın kısımları var. Mesela bazı bidat açık bir şekilde küfre delalet edebilir cehaletini kaldırdıktan sonra açık bir şekilde küfre düşebilir. Ne gibi? Kabir sahiplerine yakınlaşmak amacıyla kabirlerin etrafını tavaf etmek veyahut onlara adaklarda bulunmak, adak adamak veyahut kabirlerinin yanına getirip sırf onlar için kurban kesmek. Aynı Mekkelilerin müşriklerin putlara yaptığı gibi aynı şeyi kabirdekilere yaparak bunu da dinden gibi yapmış, dindeymiş gibi yapmaksa Allah muhafaza bu kişinin cehaleti giderildikten sonra bu küfürdür. Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur. Ama bu bidat, bidat olmasına rağmen ne Küfür. Allah muhafaza. Veya bazı bidatlar vardır, şirktir veya insanı şirçe götürür. O da ne gibi? Bir fiil kabirlerin önünde. Orası kutsal bir mekandır. Allah azze ve celle oradaki namazı ve duayı daha fazla kabul ederdir eder niyetiyle gidip kabirlerin önünde namaz kılmak veya dua etmekte Allah muhafaza. Bu da insanı şirçe götüren bir şeydir. Yani kastı Allah'a yaklaşmak ama o o o mekanın daha değerli olduğunu düşünerek böyle bir şey yapması kişiyi Allah muhafaza şirke götürür. Veya kabirde bulunanlardan bir fiil kendilerine, bir fiil kendilerine yani kabir sahibine dua ederek onlardan yardım isteyerek medet de bulunmak da aynı şekilde bidat olmasına rağmen Allah muhafaza küfürdür veya şirktir. Veya bazı bidatlar da fasıklıktır. Bazı bidatlar yani kişiyi ne şirke götürür ne de küfre götürür ama fasıklıktır. Yani günahtır. İnsana fasık yapan Allah muhafaza onun üzerine devam ettiği müddetçe kişi tehlikededir. Haricilerin, kaderiyelerin, mürciyevi gibi bidat fırkalarının itikatları ve amelleri gibi birçok şey Allah muhafaza bunlar da safıklıktır. Bazıları masiyettir. Bazıları da masiyettir, günahtır. Ne gibi mesela? Misal olarak söylüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şey. Züht sayarak, dinde takva mertebesi sayarak evlenmemek diyelim mesela. Bir kişi evlenmiyor. Neden de evlenmiyorsun? Kadınlardan uzak duruyorum bu zühtür, bu takvadır deyip böyle bir şey yapıyorsa kendi niyetine göre, kendi kastına göre Rabbine kavuşmak istiyor bu kişi. Rabbinin katında değerin artmasını istiyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amelinde böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor o üç sahabeye? Evle, hanımlarını boşayacak olan, gece gündüz namaz kılacak olan ve her gün oruç tutacak olan o üç sahabe ne diyor? Diyor ki, ben içinizde Allah'tan en fazla korkanınızım, en takva sahibiniz benim, hanımlarımla beraber doluyorum, gecenin bir müddeti uyuyup bir müddeti kalkıp namazla kılıyorum ve bazen oruç tutup bazen de iftar ediyorum. O zaman bu ibadetleri, bu ibadetleri Allah'a yakınlaşmak maksadıyla yapmak da, Züht sahibi olmak için takvasını insan arttırma yapmakta dinde olmadığından doğru nedir? Bidattır, masiyettir. Her gün oruç tutar, sevap istediğini zanneder ama günaha girmektedir. Visal denilen orucu tutar, sevap olduğunu zanneder ama günaha girmektedir. Hanımlarını boşamıştır ve hiç hayatında hiç evlenmeyecektir. Sevap istediğini zanneder ama günaha girer. Onun için bidatları bu şekilde de bilmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle bizi, ailemizi, tüm toplumumuzu bidatlardan ve bidatın tehlikesinden inşallah korusun uzak tutsun toplumumuzda en yakın zamanda Rabbimiz ıslah etsin bu toplum ıslah olmadan insanlar birleşemeyecek insanlar da birleşmeden muhakkak İslam'ın izzeti dönmeyecek bugün Müslümanların başındaki zilletin tek sebebi beraber olamamızdan dolayı binlerce fırka binlerce cemaat var hepsi farklı telden çalıyor Ama şurada bir bizim için müjde ki hak yoldaki insanları kimse yolundan saptıramayacak O hak yolda Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve Resulü'nün sünneti. Rabbim en güzel şekilde kitap ve sünnete sarılmayı, içindekilerle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Sübhaneke Allahümme Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ilenih.